1923 numaralı konu, Ashab-ı ile yardım edilmesi, Ebu Süfyan bin Harp, Kureyş ve Kinane kabilelerinin başında, Uyeyne bin Hizın, Beni Gatafan kabilesinin başında, Uleyha, Beni Esed kabilesinin başında ve Ebu'l-Evr'de Beni Süleym kabilesinin başında olduğu halde bütün Arap kabileleri Medine'ye hareket ettiler, Müslümanlarla Beni Kureyza Yahudileri arasında anlaşma olduğu halde, onlar anlaşmayı bozarak müşriklere arka çıktılar, Allah Teala, kitap ehlinden onlara yardım edenleri de kalelerinden indirdi ve kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. Ahzab, 33 suresi 26, ayetini onlar hakkında indirdi. Cebrail rüzgar ile gelerek üç kere, müjdeler olsun, diye haykırdı. Allah öyle bir fırtına estirdi ki, müşriklerin çadırları havaya uçtu, çömlekleri devrildi, eşyaları sürüklendi ve kazıkları yerlerinden söküldü. Öyle ki kimse kimseyi göremiyordu. O zaman Allah Teala, ey inananlar, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın, hani bir zaman size ordular gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik, Allah yaptıklarınızı görmektedir, Ahzab, 33 suresi 9, ayetini indirdi.